Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahdeh Vessalatu vesselamu ala mella nebiye ba'de Muhterem kardeşlerim Kainatı güneşle aydınlatan, dünyamıza güneşle nur veren Gecelerimize kamerle aydınlık ihsan eden Hz. Musa aleyhisselamın önünde denizleri yaran Hz. İbrahim aleyhisselamı ateşlerden çıkaran Uhud gibi bir mağlubiyetin ardından Peygamber aleyhissalatu vesselama Mekke fethinin yolunu açan Salahaddin Eyyubi'ye Kudüs'ün fethini ihsan eden Sultan Fatih Muhammed Han hazretlerine denizler tutulduğu zaman gemileri karadan yürütecek irade ve imanı lütfeden Rabbimize şu mübarek gecede iltica ediyoruz. Dua dua yalvarıyoruz. Ya Rabbel Alemin Enbiya-i efendilerimizin salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim Hazaratının O Kur'an-ı Hakime, sünnet-i seniyeye ömürlerini feda eden Sultanların önünü nasıl açtıysan Doğu Türkistan'dan, Kudüs'e, Filistin'e, Arakan'dan Bağdat'a, Şam'a kadar ezilen doğugutadaki iffetleri kirletilen bütün masum mazlum İslam ümmetinin kadınlarının, çocuklarının yetimlerinin çiğnenen iffetlerin hesabını sormaya şu mübarek gecede bizleri şu mübarek gece hürmetine bu gecede sana iltica eden o salih kullarının duaları hürmetine dualarımıza icabet eyle bizleri Ya Rabbi yeniden o iffetlerin hesabını sormaya memur öyle ya Rabbi. Kardeşlerim İmam Busiri Hazretlerinin kasideyi bürdesini inşallah bundan sonra okuma gayreti içinde olacağız. Haftada iki ya da 3 akşam dersten sonra bu saatlerde burada şu kütüphane de Ulema İslam'ın ervahının da şahit olduğu, şahit olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ettiğimiz şu kitapların içerisinde efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam'a aşkı, ona teslimiyeti anlatan bu şiiri anlamayı Cenab-ı Hak bizlere ihsan eylesin. İmam bu şiiri bütün akşamda ifade etmeye çalışmıştık. Efendimiz Ali Aleyhissalatu olan muhabbetini bu Şiirinde bu kasidesinde Kelama dökmeye çalışmıştı Esasında bize şunu söylüyordu Aşk kelama gelmez Aşk söze gelmez Sözle peygamber Aleyhissalatu vesselama olan Aşkı ifade edemezsiniz Önceki 10 bölümü ayırmıştı Birinci bölümde efendimiz Aleyhissalatu vesselama olan aşkı anlatıyordu Kendini Kendinden tecrit ediyor İmam Buziri karşıda Muşahas halde bir suret var, o suretle konuşuyor. O surete diyor ki, neden aşkı gizliyorsun ki? Neden saklıyorsun? Saklayamazsın ki. Peygamber Aleyhisselatu vesselama ruhun öyle meftun oldu ki, sen sussan, dilin lal olsa bile, gözünden gelen yaşlar şahadet ediyor ki, Peygamber Aleyhisselatu vesselama meftun oldun sen. Emmin tezekkuri jiranin bihi selemi mezeşte dem'an cara min mukletin bidemi Mawla yessalli wa sellem da'iman abadan diyor ki man bu sirih rahmetullah aleyh yani karşıda biri var esasında o karşıda olan kendisi Biz de diyor ki peygamber aleyhissalatu vesselama böyle bir aşkınız böyle bir muhabbetiniz var mı emin tezekkürü ciranin car kelimesinin çoğulu ciran nar niran gibi komşuları hatırladığından dolayı mıdır ki obidi selem'i selem denen yerdeki komşuları hatırladığından dolayı Mezeşte dem'an caro min mukletin bidemi Meza mezece fiili karışımı anlatıyor bize Mezeşte dem'an gözyaşını karıştırdın Cera onun sıfatı Cera min mukletin mukle gözün küresi o göz küresinden gelen akan gözyaşını karıştırdın bidemi kana karıştırdın Gözünden yaş değil de gözünden kan akıyor şimdi. Peki neden gözünden kan akıyor? Emin tedekkürü ciranin Yani bunun mutallakı mezeşte. Bu fiil. Ama hasır ifade etsin diye önemine binaen onu öne alıyor. Bir de başında istifam var. Emin tedekkürü ciranin bidi selemi Selem denen yer Mekke ile Medine arasında bir yer Orada ağaç var. O ağaç O ağacın olduğu yerdeki komşuları hatırladığından dolayı mı gözünden kanlı yaşlar boşalıyor Yani önünde Hicaz coğrafyası var Peygamber Aleyhisselatu vesselamın yaşamış olduğu iklim var o dünya var Karşısında kendisi var aslında ağlayan O kendisine diyor ki Mısır'da yaşayan İmam Buziri rahmetullahi aleyh Neden ağlıyorsun böyle? Neden insanlardan gözünün yaşlarını, kanlı yaşlarını saklıyorsun? Anlıyorum. Sen Peygamber Aleyhissalatu vesselamı düşünüyorsun. Emin tedekküri ciranin. Aslında mahbub demek, sevgili demek. Burada isare var. Peygamber Aleyhissalatu vesselamı vurulmuş olduğu, meftun olduğu Peygamber Aleyhissalamı komşulara benzetiyor. Nasıl burada eviniz var, burada komşu var. O komşuyu sabah görürsünüz, akşam görürsünüz. Susadığınızda, acıktığınızda hep o komşu sizin yanınızda var. O komşuyu unutmazsınız, untamazsınız. Emin tedekküri ciranin. Peygamber Aleyhissalatu vesselamu komşuya benzetiyor. Yani benim aklımdan, benim hatırımdan sen çıkmasın ya Resulallah. Sabah sen varsın, Öyle de sen varsın. Akşamda benim dünyamda hep sen varsın ya Resulallah. Gündüz olduğunda güneş gibi vurusun üzerime. Akşam olduğunda kamer gibi. Semadaki bir kamer gibi benim yolumu aydınlatırsın. Gündüzümde sen, gecemde sen varsın ya Resulallah. Emin tedekkürü ciranin. Sonra karşıda gözünden kan boşalan Kendisine diyor ki: "Neden ağlıyorsun? O selam ağaçlarının olduğu Mevki'deki Peygamber Aleyhisselam'ın dolaştığı, altında oturduğu o ağacı mı düşündün? Oradaki o komşuyu Peygamber Ekber Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu mu hatırladın? Hatırında o var. Onun için mi bu yaşlar gözünden boşalıyor? Ya da bizi selemi derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ravzasını darus selam olan cennete benzetiyor. Efendimiz aleyhisselam buyurmuşlardı. مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْ بَر۪ي رَوْضَةٌ مِنْ Evimle minbirimin arası cennet bahçelerinden bir bahçe. İmam Nebevi rahmetullahi aleyh bu hadisi şerh ederken buyurmuşlardı ki neden burası cennet bahçesi, neden cennet bahçelerinden bir bahçe, orası Medine'e. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada namaz kıldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şurada cennetten gelen topraklar var diye bir ifade de yok. Peki neden Peygamberi Ekber Aleyhisselatü Vesselam şu evimle şu minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçe buyurdular? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam 10 yıl orada namaz kıldırdı. Ebu Bekir radıyallahu an orada Ömer Osman Ali radıyallahu anh orada namaz kıldılar Peygamber aleyhisselam İslam devletini orada kurdu Elçileri orada karşıladı İslam orduları oradan hareket etti Yani orası dünyayı cennete çevirdi Ey insanlar diyor Buraya gelenler Şurada benim hatıralarımla yüzleşenler Şuradaki öğretilerimle Hattab'ın oğlu Ömer Ömer'ül Faruk oldu Ebu Bekir Sıddık oldu Eğer Medine'ye geldiğinizde Şu minberimin olduğu yerde Evimle minberimin arasında Mihrabımın önünde Buradaki buyruklarımı Buradaki talimatlarımı Düşünürseniz İşte oraya Aşığın maşuka baktığı gibi Bakarsanız O sizi Darussalam'a götürür o öğretiler dünyanızı cennete çevirir, bu cennetten Allah'ın cennetine gidersiniz. Onun için burada ayrı bir isare yapıyor. Emin tedekkuri Ciran'in bidey selemi, yani darus selama benzeyen Peygamber Aleyhisselatu vesselamın ravzasını oradaki komşuları mı düşündün? Esasında onun gözünde bir komşu var. Peygamber Aleyhisselam var. Ama ciran diyerek onu tazim ediyor. Sen ya Resulallah bir komşu binler milyonlar komşuya bedelsin ya Resulallah. Fakat dilimle kelamımla ben onu anlatamam ki ciran diyerek. Jar kelimesini çoğul cemil kullanarak sana olan muhabbetimi sana olan tazimi ifadeye çalışıyorum kabul buyur ya Resulullah. Emin <gülüyor> tedekkürü cirani emin tedekkürü ciranın bizi selemi mezeşte dem an caro min mukletin bidemi gözden yaşlar boşalıyor fakat kana karışmış. Gözden kan akıyor şimdi. Kendini anlatıyor esasında. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle bağlandılar, öyle ittiba ettiler. Hani Ahmet bin Hanbel'in müsledinde bir rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Celir bin Abdullah rivayet ediyor. Diyor ki, Allah Resulü aleyhisselam'la çıkmıştık, sahralarda gidiyorduk. Uzaktan birisi geliyor, Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, كَانَ هَذَا rakib. Bu adam bu gelen bu süvari bizi kastediyor. Bizi arıyor buyurdu. Hani aşık aşık maşukunu tanır. Ya da maşuk olan aşığı tanır. Biri geliyor uzaktan. Efendimiz Ali Aleyhisselatu vesselam buyuru buyuruyorlar ki etakum yuriduna. Bu size geliyor. Bu adam bizi kastediyor buyurdu. Çölde gidiyor. Sahrada gidiyor. Etrafında şu kadar sahabi var. Onlar susuyorlar. Peygamber aleyhisselam konuşuyor, maşuk, aşığın yüzündeki ifadeler, çizgiler, onlardan hareketli, işte bu bizi kastediyor, bizi arıyor. Yaklaşınca Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Min eynakıbelte, sen nereden geliyorsun, sen nereden geliyorsun deyince, Min ehli ve veledi ve aşireti, ''Evimden, ailemden, kabilemden, aşiretimden gelirim.'' ''Peki feyne turi'' ''Nereye gidersin, kimi ararsın?'' ''Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hazreti Muhammed'i ararım.'' buyurur. ''Efendimiz aleyhissalatu vesselam fakat asabdehu'' ''İşte karşında o peygamber var, Allah'ın kulu Muhammed var.'' ''Muhammed Resulullah'' ''Allimni mel iman'' Bana imanı öğretir misin ya Allah? Bana İslam'ı anlatır mısın ya Allah? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Teşhedü en la ilahe illallah Enne Muhammeden Resulullah Kelime-i Tevhidi İslam'ın esaslarını, namazı, orucu, haccı ona telkin ediyor. Adam Müslüman oluyor. Orada hemen devesi yerde bir çukur var. Ayağa, çukura düşüyor, deve düşüyor, adam başı üzerine yere düşüyor, adam olduğu yerde ruhunu teslim ediyor. Efendimiz aleyhisselam emrediyor. diyor. i kiram radıyallahu anhüm Ammar bin Yasir Huzeyf'e atılıyorlar. Adamı kaldırıyor, doğrultuyorlar ya Resulallah. Ruhunu Allah'a teslim etti diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü başka bir yöne çeviriyor. Sonra dönüyorlar buyuruyor ki neden yüzümü başka yöne çevirdim bu açtı uzaklardan geliyor çölleri açtı günlerce aç ve susuz bana ulaşabilmek için bu mesafeleri kat etti. Son anları ruhunu teslim ederken gökten melekler indiler onun dudaklarına su takdim ediyorlar cennet meyvelerini takdim ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Kaldırın buyurdular imamlık yaptılar Defnettiler Buyurdular ki amile ve İşte az amel yapan Çok ece hasenata nail olanlardan O büyük kahramanlardan Aşık maşa kavuşuyor Sadece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun imanını kıymetlendirirken buyuruyorlar ki haza minelledine kallellahu fihim elledine amenu ve lem yelbesu imanuhum bizulm. İşte bu iman ettikten sonra imanına şirki, imana ideolojisini, imanla kabilesini, aşiretini, kendi dünyasını karıştırmayan Büyük kahramanlardan Allah'ın kitabına Allah Azze ve Celle'nin kitabında selamladığı büyük ruhlu adamlardan <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin kitabında bahsettiği iman edip imanını lekelemeden yaralamadan huzura varan kahramanlardan asab ı kiram efendilerimizin aşkı onlar öyle baktılar Son nefeslerini verirken dediler ki ''Ya Resulallah, o üzerindeki elbise kefenimiz olsa keffinni bifadli sevbik mimma yeli cesedek.'' ''Mubarek bedenine değen o gömleğin kefenim olsa ya Resulallah, ben ruhumu teslim ediyorum.'' Dünyada doya doya seni koklayamadım, bu iklimde duramadım, yerin altında toprak. Beni örttüğü zaman üzerimde senin mübarek elbisen olsa, kefenim olsa ya Resulallah, toprağın altında senin gömleğinle olsam. Emin tedekkürü ciranin bizi selem. Selam ağacının olduğu yer. Peygamber Aleyhisselatu vesselam Mekke ile Medine arasında giderken oturduğu yer. O ağacın altında Peygamber Aleyhisselam olmuş orada onun kokusu var. Şimdi İmam Buziri rahmetullahi aleyh yatağa düşmüş felç olmuş kalkmaya mecali olmayan bir şair bir sufi bir Allah adamı bir veli bir alim. Gelmiş geçmiş edebiyatçıların en büyüklerinden. Şairler ehramının zirvesinde olan bir kahraman. Efendimiz aleyhissalatü vesselama vurgun ağlıyor. Gözünden yaşlar boşalıyor. Esasında bize de diyor ki, ''Kitabun enzelnâhu ileyke lütuhricen nâs minel zulümâti nur.'' ''İmam peygamber olacak.'' Kumandan peygamber olacak. Lituhricen nes minez ile nur. Bütün ideolojilerden peygamber insanları çıkaracak. Hicaz'dan nasıl kurtardıysa bu ümmet tarihin farklı dönemlerinde fetretler yaşadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o fetretlerden ümmetin nasıl aldıysa, nasıl çıkardıysa, nasıl kurtardıysa Ertuğrul Bey ona teslim oldu. Salahaddin Eyyubi ona iktidar etti. Ertuğrul Gazi, Muhammed Ertuğrul Gazi ona ittiba etti. Hep ümmeti aldılar, çıkardılar, kurtardılar. Şimdi Doğu Türkistan'da Müslümanlar, zindanlarda, evlerinde Çinliler var. Çocuklar, delikanlar zindanlarda. Yavruları babalarını soramıyorlar. Müslüman kızları zorla Çinlerle evlendiriyorlar. Bu kadar zulüm var dünyada ama onlar Allah azze ve celle'den başka dertlerini, gamlarını, kederlerini kimseye arz edemiyorlar. Evet bu siri bize diyor ki o aşk o muhabbetle bakınca peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı coğrafyada Selam ağacının olduğu yerden Ebu Bekir bir ordu kurdu. Sonra Ömer geldi radıyallahu anuma. Oradan Mısır'a ordular gitti. Oradan giden ordular İran'ı ortadan kaldırdılar. Doğu Roma'nın kanatlarını kırdılar. Eğer peygamber aleyhissalatü vesselama ashabı gibi aşık olursanız onun yoluna, onun davasına, onun aşkına meftun olursanız yeniden alemin İslam'dan ordular çıkacak. Ve ceallena milledun keveliyya ve ceallena Arakan'da iffeti çiğnenen ümmetin kadınları, Doğu Türkistan'da iffet iffeti ''Doğu Türkistan'da iffeti çiğnenen ümmetin kadınları ellerini kaldırıp kainatın sahibine dua dua yalvarıyorlar. Eğer biz Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe gibi ittiba edersek o dualar tecelli edecek. Allah Teala ümmete yeniden Tuğrul Bey gibi, Salahaddin gibi, Fatih gibi kumandanlar nasip edecek. Ordularımız çiğnenen o iffetlerin hesabını sormaya gidecek.'' Aşkın varsa derdin var. Peygamber aleyhissalatu vesselama muhabbetin varsa o zaman onun davası, onun hakikatini hayatına taşıma noktasında bir cehdin, bir gayretin olacak kardeşim. Diyor ki İmam Busiri rahmetullahi aleyh Em hebbetir min tilkai kazimetin Vaoğmaz alberku, fi dalmâi min idzmi. Mâma yasâllî ve selim daiman, abadan ala habibik, kâir el kâlqî kullihim. Em muttasila munkata, Ali Yüksel munkata olarak alıyor ama muttasila almak sanki umuma baktığınız <gülüyor> zaman daha doğru emehbet erih yoksa rüzgar mı esti mintilka ikazimetin kazime tarafından bir mıntıka öyle alıyorlar daha çok ama kazime Medine'nin diğer bir adı kazime tarafından rüzgar mı esti ve avmadal barku fi'd dalma'i yoksa karanlık bir gece fi leylatin dalma demek Dalma'nın mevsufu mahzuf. Burada sıfatı var. Fiile iletin imin idami. İdam Medine çevresinde bir dağ. Medine çevresindeki o dağ. O dağın olduğu cihette o zifiri karanlıkta yoksa semada bir şimşek mi çaktı? Ya da Kazime'nin olduğu taraftan Medine tarafından rüzgar mı esti? Neden ağlıyorsun ki? Sana bütün bunları hatırlatan, gözünden kanlı yaşın boşalmasına sebep olan hakikat nedir? Söyler misin? Ey Peygamber aleyhisselama meftun olan, ey sevgili konuşur musun? Em habbetir rihhu min tilqai kazimetin. Rih, rahi, raiha anlamına da geliyor. Güzel koku demek. O zaman habbet nuşiret anlamı vereceğiz. Ya da kazime tarafından güzel kokular mı neşredildi? Onlar mı bu tarafa geliyor? Nedir bu nedir bu gözyaşları? Neden ağlıyorsun diyor? Kardeşlerim, Em habbetir rihhu min tilqai kazimetin. Medine-i bir adı Kazime. Yani öfkeleri yutan şehir demek Kazime. Velkazimin nas. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ümmet kadrosundaki olan müminleri Allah azze ve celle bize anlatırken yani onlar her halde sadaka veriyorlar. Velkazimin el gayz. Öfkeyi yutuyor onlar. Medine'nin bir adı da Kazime. İnsanlar oraya geliyorlar. ...daralıyorlar, yoruluyorlar, usanıyorlar... ...ama Peygamber aleyhisselamın şehrinde onlar... ...Medine'ye girince rahatlıyor onlar... ...Hazreti Ebu Bekir'in hatırası... ...Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin hatırası... ...oraya gelince radıyallahu Anhum ...onları düşünüyorlar, rahatlıyorlar... Hudeybiye musalasından sonra babalar... ...çocuklarını görmeye Medine'ye geldiler... ...yavrularını görmeye Medine'ye geldiler... Baktılar ki o çocuklar önceki çocuklar değil. Hayatları bütünüyle evlatlarının, bütünüyle yavrularının değişmiş. Babalarına, annelerine, kardeşlerine karşı eski öfkeleri yok artık onların. Oradan dünyaya umut taşıdı sahabe-i kiram. Onlar bir şehre girdiler. Şehre büyük ordularla girmediler. Dişka e girdiler ya da Irak'taki Sevad Irak'taki diğer şehirlere Şam'da olduğu gibi oranın şehirlerine girdiği gibi girdiler şehre buradan geldiler öte taraftan çıkarken şehrin önemli bir Önemli bir bölümü iman etmişti. Allah Azze ve Celle onun yoluna teslim olmuştu. Medine'den muhabbet alıp götürdüler. inal gayda? Kazime tarafından şimdi rüzgar mı geliyor? Yüzünde tebessüm var. Yüzünde sevinç var. Gözünden kanlar boşalıyor. Nedir seni, nedir seni bu hale taşıyan? وَاَوْمَضَ barku فِي الدَّلْمَاءِ min اِضَمِي ya da İdam Dağı var, Oradan, oranın olduğu cihetten semada şimşekler mi çakıyor? Yani şunu söylüyor, rüzgar bize haber getirir. Medine tarafından haber mi geliyor? Güvercin haber getirirdi. Medine tarafından Ebubekir'e dair, Ömer'e, Osman'a dair, sahabeye dair. Yoksa Peygamber Aleyhisselam'a dair, ey rüzgar bana kazim eden haber mi getirdin? Yoksa ey ağlayan adam diyor İmam Busiri karşısında kendisi var. Kendine konuşuyor. Ey sevgili gözünden kan geliyor. Neden ağlıyorsun? Yoksa Medine tarafından sana haberler mi rüzgarlar getiriyor? Ya da semada şimşekler çakınca ortalık aydınlanır zifiri bir karanlık var ayağınızı bastığınız yeri göremiyorsunuz ama o an başınızı kaldırıyorsunuz bir şimşek çakıyor kilometrelerce öteyi görüyorsunuz siyer coğrafyasını anlatıyor bize Efendimiz Aleyhisselamın Mekke ile Medine arasında gittiği çöllerden bahsediyor bir şimşek çakıyor Allah Resulü Aleyhisselam Medine'de hangi köşede, hangi bucakta, kiminle buluştuysa, kime orada hakikati anlattıysa ya da İmam Buhari'de şu kadar rivayet var. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, haç kafilesinde Efendimiz aleyhisselamı irtihalinden sonra Medine'den Mekke'ye giderken bir yerde namaz kılıyor. Diyor ki Efendimiz aleyhisselamla giderken, Şurada durmuşlar, burada namaz kılmışlardı. Ya şu taşın arkasında kılmıştı, oradan sel geçti, orası değil de şurada kılmıştı diye. Şu kadar hadis var. Efendimiz Aleyhisselam nerede oturduysa, nerede namaz kıldıysa, sahabe-i kiram radıyallahu Anhum orada gittiler, orada oturdular, orada namaz kıldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatıraları var onların dünyasında. Şimdi diyor ki: Şimşek çakıyor. Mekke ile Medine arasındaki dağları, vadileri, yolları görüyorum. Şehirleri, evleri görüyorum. Keenni anzuru ila Rasulillah. Sanki Peygamber Aleyhisselam'a bakıyorum. Orada bir yerde oturmuş ashabıyla beraber sevgililer sevgilisi ümmetinin yarınlarına dair konuşuyor. Yani ey sevgili diyor. Niçin ağlıyorsun? Rüzgar sana Kazım'dan, Medine'den Peygamber Aleyhisselam'a dair yeni haberler mi getirdi? Fe ma li aynik in kulta kufuha hamata ve ma li kalbik in kulta stafik karşısında kendi var demiştik beni tecrid etti onunla konuşuyor İmam bu fakat anlatmıyor konuşmuyor Hani diyor ya Aşıkım dersen, hiç belayı aşktan aheyleme. Ah edip ayarı esrarından ağah eyleme. Eğer aşık olduysan, eğer vurulduysan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a insanların içinde aheyleme. Aşıkım dersen hiç belayı aşktan aheyleme. Ah edip ayarı esrarından ağah eyleme. Hep ağlarlar, o kanlı gözyaşları yüreğe boşaltırlar. Ama bir noktaya gelirler ki yürek taşar artık, okyanus gibi taşar, yürür karaya, tsunami gibi gelir yürür. Şimdi gözlerinden kanlar, gözyaşları boşalıyor İmam Buhsiri rahmetullahi aleyhin ama soruyor karşısındaki bene. Bütün sorgulara rağmen saklıyor içindeki aşkı, muhabbeti izhar etmiyor, ketme diyor. Gizler çünkü sevgililer aşkı yüreklerinde. Kale innema eşku be ve huzni ilallah Gizliyordu gam mı kederi Hazreti Yakup Aleyhisselam yüreğinde. Seccadesinin, seccadesinin üzerinde ellerini kaldırmış, hüznümü, gamımı, kederimi sadece sana arz ediyorum diyordu. Hazreti Ömer anh bu ayeti okurken Peygamber Aleyhisselam mihrabında ağlıyor. Sahabe-i kiram Ağlıyorlardı bu ayetleri okurken Peygamber Aleyhisselam mihrabında. Çünkü aşktan bahsediyor bu ayet. Ve Eyüp iznada Rabbuhu enni mesenya dır ve ente rahmun rahimin. Ve Eyüp iznada Rabbuhu enni mesenya zurru, ente rahmun rahimin. Yataklara düşmüş peygamber fakat elini kaldırıp ya Rabbi bana şifa ihsan eyle demekten haya ediyor. İnsanlar uzaklaşıyorlar, peygamber niçin bu halde diyorlar? Belki öyle bir zaman, belki başka bir zaman. Ellerini kaldırıyor ancak şu kadar diyebiliyor. Aşık, maşuk, kulun Rabbi ile münasebeti. وَاَيُّوْبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ Eyüp aleyhisselam Rabbine nida ediyor. Ya Rabbi bana bir hastalık, bana bir musibet geldi, sen... Rahimin. Rahmetlerin merhametlerin en merhametli sensin ya Rabbi Şimdi büyük adamlar büyük ruhlu kahramanlar meydan yerine geçip alamazlar Göz yaşı dökmezler Onların bahane cümleleri olmaz Sahabe-i Kiram Efendimiz Aleyhisselam'a iman etti Yerini yurdunu terk ettiler Muhacir oldular Şehit verdiler, Hamza'yı verdiler, Enes'i verdiler, Abdullah bin Cahşı, Mus'ab'ı radıyallahu anhüm. Onun yoluna, onun davasını hakim kılabilme adına verdiler. Fakat bir tanesi Efendimiz aleyhisselamın karşısında dikilip, niçin bunları bize söyledin ya Resulallah, evimizde, şehrimizde, yurdumuzda yaşıyorduk, neden önümüze geçtin, bunlar başımıza geldi ya Resulallah demediler. Peygamber Aleyhisselatu vesselam ya Rabbi. Ebu Cehli olmayan bir dünya olsaydı, orada İslam'ı anlasaydık, ben de doğduğum şehirde kalsaydım, Mekke'de bu kadar acıları çekmeseydim, sonunda ayrılmasaydım. Peygamber Aleyhisselam demedi çünkü aşk bir maden gibi, bir altın gibi atacaksınız ateşin içine, curufu ayrılacak. Hani ''Diyor ya Yunus, hamdım piştim oldum elhamdülillah.'' Yani atıyorlar kazanın içine, pişiyor oluyor kemale geliyor. İnsanlar, müminler de bela kazanın içinde yanacaklar, pişecekler, olacaklar. ''Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm, acılara, belalara, ızdıraplara maruz kaldılar, muhatap oldular ama bir defa isyan cümleleri kurmadılar.'' Oldular Ebu Bekir Radıyallahu an, Ömer Radıyallahu an, Osman Ali o belalar mahşerinden geçip onların orduları Mısır'a İran'a gittiler oralarda Fatih oldular. Şimdi Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Bağdat'ta, Şam'da, Mısır'da, Filistin'de Muhammed Mürsiler, Mazlumlar bela kazanındalar oluyorlar. Olunca ellerini kaldıracaklar. Ve sonra Medine'den çıkan ordular gibi, İran'ı tarihten silen sahabe ordusu gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, o dualar Allah'ın inayetiyle tecelli edecektir. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٍ Allah Teala'nın rahmeti o mazlumlar üzerine tecelli edecek. Göreceksiniz. Geceden sonra sabahı getiren Rabbimiz Bu ümmeti 3. Fet fetretin sonunda Kıyamete kadar bir daha Akşamı olmayacak sabaha ulaştıracaktır Yine soruyor İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh Karşında aşkı gizleyen kendisi var Fema li aynik Yani o nedir? Gözünün hali nedir diyor Kalbinin hali nedir? in kultak fufa hemeta. ağlama desen gözüne hameta saleta yaşlar boşalıyor. O mali kalbik peki ya kalbinin hali nedir ki in yehimi dur ayağa kalk desen o kalbine yehimi deli divaneye dönüyor. Yani kendinden geçmiş sadra baktığınız zaman orada kalbin hafakanlarını görüyorsunuz. Gözlerden kanlar, yaşlar boşalıyor. Ve adam nedir bu halin? Kalbine söylemez misin, kendine gelsin? Gözüne demez misin? ''İn kul tek fufa hemata'' Dursa o gözler, seni helak edecek kan geliyor, gözünden kan boşalıyor. Sen böyle dedikçe, oradan yaşlar daha böyle nehirler gibi boşalıyor. ''Fema ayneyik. Nedir o gözlerin hali? Nedir bütün bunlar?'' i̇bn Maced'e bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dudaklarını mültezeme dayamışlar. Orada dua ediyor, ağlıyorlar. Hz. Ömer Radıyallahu anh Efendimiz o da orada, o da ağlıyor. Allah Resulü Aleyhisselam geriye dönüyorlar. Hz. Ömer Efendimiz'in gözünden yaşlar boşaldığını görünce buyuruyorlar ki İbki ya Umar, ibki Hâ hûnâ tuskabul abarat Ağla Ömer Göz yaşlarıyla günahlar boşalır. Gözünden yaşlar yere dökülsün. O yaşlarla beraber günahlar da dökülür. Aşıklar maşukları uğruna, maşuklar uğruna ağlarlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda göz yaşı dökerler. Kullar, Rableri uğrunda göz yaşı dökerler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü iki göz var ki. O gözler cehennemin narını görmeyecekler. Aynun beket min haşyetillah ve aynun batat tahrusu fi sebilillah. Yani bir göz var ki Allah korkusundan ağlıyor. Bir göz var ki Allah yolunda nöbet bekliyor. Allah yolunda nöbet bekliyor. Allah yolunda Kudüs'te nöbet bekliyor. Allah yolunda hudutlarda nöbet bekliyor, Allah yolunda dinsiz eşkıyaya karşı nöbet bekliyor. Ya da Allah yolunda sabahlara kadar rahlenin önünde şu kitaplardaki peygamber Aleyhisselatu vesselamın nizamını hayata yeniden taşıyabilme adına mutala ediyor. Sabah ezanlarını rahlenin önünde kazanıyor. Sabah ezanlarını rahlenin önünde karşılıyor. Aynun beket min haşetillah. Allah azze ve Celle'nin nizamı için ağlayan gözler diyor peygamber Aleyhissalatu vesselam Rabbim o gözleri bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve Rabbi rabbil alamin.